uzul ve emr bil urf ve a'rid cahilin. Değerli kardeşlerim, bugün de Müslümanın şahsiyeti ile ilgili adaletten sonra diğer bir özellik olan affedicilik üzerine konuşacağız. Değerli kardeşlerim, affetmek demek kötülük ve haksızlık yapanı Suç işleyeni Günah işleyeni Bağışlamak Ve onları cezalandırmaktan Vazgeçmek demektir Bir tarife göre Başka bir tarife göre de Gücü varken Cezalandırmaktan Vazgeçmek Hakkından feragat etmek demektir Ve bir insan Birisinden intikam alma Hesap sorma imkanı olduğu halde bu hakkından vazgeçmesi, affetmesidir. İşte bu özellik bir Müslüman için önemli ahlaki özelliklerden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Araf Suresi 199. ayet-i kerimede Peygamberimize hitaben Ey Habibim affet, affedici ol insanları iyilikle emret ve cahillerden yüz çevir buyurmaktadır peygamberimize gelen bu hitap tüm müslümanlara gelmiştir ve dolayısıyla Allah Teala'nın tehtip babında bizlere bir emridir değerli kardeşlerim elbette İslam tarihi boyunca pek çok affetmenin yüceliğine erdemine dair örnek veriyoruz. ki bunlardan bir tanesi hazreti Ömer'in yaşadığı hadisedir ki Uyeyine bin Hisin isimli bir zat Hazreti Ömer'in danışmanı olarak da görev yapan yeğeni surunu ziyarete geliyor ve kendisinden Hazreti Ömer'le bir randevu ayarlamalarını Halife ile Emirül Müminin devlet başkanı ile görüşme talebinde bulunuyorlar ki bu görüşmede de gerçekleşen görüşmede Hazreti Ömer'e Uyeyine böyle bir kin ve nefret içerisinde ey halife sen bizi hiç gözetmiyorsun sen hakkımızı yiyorsun ve bize adalette davranmıyorsun diye tamamen kaba saba ipe sapa gelmez iddialarda bulunuyor ve Hazreti Ömer'e bir nevi saldırıyor tabi Hazreti Ömer de kendisinin kendisinin hak etmediği bu eleştiri karşısında büyük bir öfkeye kapılıyor tam sinirlenip bu şahıslardan cevap verme mukabelede bulunma sadedindeyken o danışma odanın hemen işte bu okuduğumuz ayet kelime okuyor Kudil afwa wa amur ve aarid an al affet iyilikle emret ve cahillerde yüz çevir bir insanın bir insanın affedici oluşu Aynı zamanda Cahillerden de vazgeçmesi Onlardan yüz çevirmesi Anlamına gelir Bu aynı zamanda cahillere karşı da Verilecek bir cevaptır Derstir Değerli kardeşlerim Peygamberimiz bizleri Affedici olmaya özendirerek Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Kul Başkalarının hatasını affettikçe Affettikçe Allah onun şerefini artırır. Allah katında bir insanın derecesinin şerefinin, izzetinin, onurunun artmasının yolu insanlardan affedici olmasıyla mümkündür. Onun için Peygamberimiz bize bunu emrediyor. Yine bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü vesselam efendimiz buyuruyor ki faziletli amellerin en üstünü üçtür. Nedir bunlar? Birincisi Seninle ilgiyi kesene ilgiyi kesmemen Seninle irtibatı kesmiş birisi Seninle birlikte olmuyor Onunla sen eğer irtibatı kesmiyorsan o zaman en önemli iş Yani hani gelene gitmek Verene vermek Bu sıradan bir iştir Bu herkesin yaptığı bir şeydir Gelene herkes gider ama Seninle irtibatı kesmiş ...sana kötü davranan, küs muamelesi yapan insana eğer gidiyorsa birisi... ...ilgiyi kesmiyorsa işte o insan en faziletli işlerden birisini yapıyor. İkincisi sana vermeyeni vermen. Hediye getirmiş, hediyenin karşılığında sen de hediye götürüyorsun. Gaz gelecek yerden tavuk gelmiyor Beklenti içinde olunca insan tabii ki bir şeyleri veriyor, önemli olan karşılığını beklemediğinde bir şey vermesidir. Dolayısıyla da en üstün ikinci amel olarak peygamberimiz sana vermeyene vermendir buyuruyor. Üçüncüsü de sana hakaret edeni affetmendir. Sana kötü davranan, hakarette bulunan insanı bağışlamak işte bir insanın en üstün derecesi, en üstün iş en fazileti üç iş da değerli kardeşlerim. İşte bunun içinde affetmek Müslümanın en önemli erdemlerinden birisidir Yine rivayet olunduğuna göre Harun Reşit zamanında Şöyle bir olay yaşanıyor Harun Reşit malum halife Halife kendi hizmetinde bulunan bir kimse var Yanındaki bu kişiden bir gün sıcak su istiyor Olacak ya Sıcak suyu getiren kişi Hazreti yanına getirdiğinde Tam ona vereceği esnada Farkında olmadan Suyu Hazreti Harun Reşid'in üzerine döküyor Kaynar suyla Kocaman halife yanıyor Tabi bu köle de Hizmetçi de çok zeki birisiymiş ki Hemen ayet-i kerime okuyor Hani Kur'an-ı Kerim'de Allah وَسَرْيَوْا ila مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكم bize cennetlik müminlerin özelliklerini anlatıyor. Mümin kimseler Şunlar şunlardır diye. İşte orada geçen velkaziminel <gülüyor> gayza öfkesini yenenler bunu söylüyor sadece. Yani ben senin üzerine sıcak suyu döktüm. Senin bu anda benden intikam alman, ceza vermen lazım. Ama cennetlik müminler kim velkaziminel <gülüyor> gayza öfkesini yenenler bu ayeti duyunca Hazreti Harun Reşid birden öfkesini frenliyor. Kendisini tutuyor ve ceza vermiyor. Sonra tabi dedik ya zeki bir adam olur ya şu anda ceza vermedi. Öfkeli andayken öfkesini yendi ama daha sonra ceza verebilir. O korkuyla da ayetin devamını okuyor ve alafina anin bir de insanları affedenler öfkesini yenen sonra insanı affeden kimseler Cennetli ikinci grup insanları affeden sözünü de duyunca Harun Reşit tekrar ilkiliyor bu sefer tamam diyor ben seni affettim daha sonra da cevap ceza vermeyeceğim bu e, hizmetçi ikinci bir e, müjdeyi de aldıktan sonra Wallahu yuhibbul Muhsinin ayetin devamını okuyor Allah iyilik yapanları da sever üçüncü e, özelliği de müminlerin ayette bahsedilen bu karşılıksız iyilik yapan fazla iyilik olunca da işte onun de, e, bunun karşılığında da Harun Reşid'e tamam diyor seni azat ettim onu özgürlüğüne kavuşturuyor Nereden nereye geliyoruz Ceza işleyen Suç işleyen karşılığında Bir cezaya muhatap Olmuş bir halden Özgürlüğe kavuşuyor bir tane hizmetçi Değerli kardeşlerim Çünkü affetmeyi Böyle anlardı büyükler Ve işte yine Yüce Rabbimizin Esma'il ül Hüsna Güzel isimlerinden birisi de El-Afu ismidir günahları, hataları sıkça bağışlayan dolayısıyla da afu özelliğine sahip olan bir insan affedici olması demek Allah Teala'nın güzel ahlaki sıfatlarından birisine haiz olmak demektir ne yapmak? Affedici olmak yine peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki yiğit güreşte rakibini yenen değil asıl yiğit Sinirlendiği zaman Öfkesini yenen kişidir Öyle bir e, Tercümeye göre de pehlivan diye de e, Tercüme ediliyor Yiğit ve pehlivan olan kimse Böyle karşındaki Rakipleri deviren alan değil Yakim en sinirli Anında kendine Hakim olabilen Öfkesine sahip olan En kızması gerektiği Bir anda La havle çekip sabredebilen kimsedir işte e, affetmek budur değerli kardeşlerim yine bunun pek çok örneği var ki Hazreti Ali'den bir misal getirecek olursak Hazreti Ali Efendimiz bir gün bir savaşta rakibiyle düşmanla karşı karşıya geliyor öyle ki düşmanı tam yakalıyor yere yatırıyor üzerine çıkıyor elinde de kılıç Tam öldürmek üzere Bu esnada bu düşman artık hayattan tüm ümidi kesmiş Yapacağı hiçbir savunma mekanizması kalmamış Bu esnada e, birden Hazreti Ali Efendimizin yüzüne tükürüyor Hazreti Ali de kılıç elinde tam adamı öldürmek üzereyken hemen duruyor Tabi kerarı çekiliyor Adam rahat bırakınca da karşısındaki düşman çok şaşırıyor Diyor ki hayrola ne oldu diyor niye vazgeçtin Artık o kadar heyecanlanıyor ki ölümün esnasında ölmediğine de şaşırdığı için Ne oldu niye vazgeçtin dediğinde Hazreti Ali diyor ki Önce Allah rızası vardı Sırf seninle Allah rızası için savaşıyordum Ama şimdi öfkelendim ...sen bana tükürünce nefsim galeyana geldi... ...artık rızayı ilahi bırakıp... ...ikinci bir sebep olarak kendi canım için, nefsim için... E, ...sana bunu yapacaktım. İşe nefsim karıştığı için de vazgeçtim. Tabi bu düşman Hazreti Ali'nin bu özelliğini... ...böyle sırf tükürüldüğü için düşmanı affettiğini görünce çok şaşırıyor... Diyor ki Allah Allah yahu sizin bu dininiz ne acayip bir dinmiş. Demek ki gerçekten sen beni sırf ben sana tükürdüm diye kendin araya girme diye nefsin araya giriyor diye mi affettin? Buna ikna olduktan sonra diyor ki öyleyse söyle ben ne yaparsam sizin dininize girebilirim. Hazreti Ali de şahadet sözcüklerini söylüyor. İşte şahadet getirirsen şöyle söylersen Müslüman olursun bu kadar basit. Tabi Hazreti Ali bu adamın şahadetini görünce de hamd ediyor. Çok şükür ya Rabbi diye. Bu adam bir daha karışıyor, şaşırıyor. Ne oldu? Ne değişti diye Hazreti Ali diyor ki işte ben şimdi hedefime ulaştım. Benim zaten derdim seni öldürmek, yok etmek değildi. Ben İslam için savaşıyordum. Bir kişi kazandık. Bir tane insan daha yanımızda oldu. Sen Müslüman oldun. Hidayetine vesile olduk ne mutlu bana diye Hazreti Ali ile bu savaş esnasında Rabbimizi hamd ediyor. Değerli kardeşlerim ifade etmeye çalıştığımız gibi affetmek her bir Müslümanın en önemli özelliği olmalıdır. Herhalde af peşinde olmaya gayret göstermelidir ki bu anlattığımız misallerin hepsi de en imkansız anda ne kadar çok affedici olmak gerektiğini görüyoruz. Öyle eve geldim, yemek daha hazır değilmiş, hanım ütüyü biraz yediktirmiş, böyle sıradan sebepler değil, tarihi anlarda bile ölümle karşı karşıya olunduğu anlarda bile nasıl affedildiğini görüyoruz. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Uhud Savaşı'nda bilirsiniz si tarihteki en önemli Savaşlardan birisidir Uhud savaşı Emre itaat etmeyen ordunun Başındaki komutan Peygamber de olsa Bozguna uğradığı savaştır Uhud Savaşı. İşte Uhud savaşında Peygamberimiz Yaralanıyor Mübarek dişi kırılıyor Hatta Yüzüne geçirdiği miferi Yüzüne batıyor Büyük bir acı çekiyor Tabi peygamberimizin bu halini gören eshaf Çok üzülüyorlar <gülüyor> Ya Resulallah diyorlar Allah sizin duanızı reddetmez Dua edin Beddua edin de Allah bunları yok etsin Aslında sahabe de O gün hiçbirisi Kendi canının derdinde değil Hepsinin tek bir düşüncesi vardı O da Canlarını feda etmeye razı Oldukları peygamberimiz Peygamberimizin bir dişinin kanaması, yüzüne miğferin iz yapmış olması onları çok üzmüştü ki işte Peygamberimiz o esnada kendisinden beddua isteyenlere karşı sözü buyuruyor ki Peygamberimiz ben insanları Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmak için değil tam tersine Allah yoluna davet için gönderildim. Ben alemlere rahmet olarak gönderildi ve diyor ki Allahum ehdi kavmi fe innehum la yâlemun. ey ya Rabbi kavmime hidayet ver onları hak yola getir çünkü onlar bilmiyor ve onlara kendisine zulmetmiş olmalarına rağmen o esnada dua ediyor peygamberimiz ve gerçekten duanın da bir süre sonra kabul olduğunu görüyoruz tabi burada unutmamamız gereken bir başka husus da şu ki peygamberimize sahabeleri nasıl canlı feda etti miğfer yüzünde iz yapınca Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretleri sahab-ı kiramdan e, kendi dişiyle o miğferi çıkarmaya çalışıyor dişiyle ve onun da dişi kırılıyor değerli kardeşlerim işte o esnada Peygamberimiz dua ediyor Gerçekten bir süre sonra Bu duanın da kabul olduğunu görüyoruz Neden görüyoruz? Çünkü o gün Düşman safında Peygamberimize, Müslümanlara karşı Savaşan pek çok isim Kısa süre sonra Müslüman oluyorlar Mesela Halid bin Velid Hazretleri İslam ordusunun En büyük komutanlarından Birisi olarak Halid bin Velid Hazretleri o günde düşman ordusunun komutanıydı. Daha sonra Müslüman oluyor. Yine Peygamberimizin kayınpederi olan yine Mekke müşriklerinin lideri Ebu Sufyan daha sonra Müslüman oluyor. Yine Peygamberimize karşı savaşta öncür oynamış kişilerden birisi olarak Ebu Sufyan'ın hanımı Hint daha sonra Müslüman oluyor. Başka kim? Ebu Cehil Peygamberimizin en büyük düşmanı Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e de o savaşta Müslüman ordusuna karşı savaşmış olmasına rağmen bir süre sonra onun da Müslüman safına kaldırdığını görüyoruz ki en büyük müfessirlerden de, de birisidir zaten Hazreti İkrim'e dolayısıyla peygamberimiz o can havliyle yandığı tutuştuğu yanması gereken bir anda bile hepsini affedip yalnızca onların hidayetleri için dua ediyor değerli kardeşlerim yine İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinden rivayet olduğuna göre de o da diyor ki ben hocam Osman Efendi'den şu sözü işittim bir insanın hak ile ve halk ile olan münasebetlerinde neye dikkat etmesi gerekir hak ile yani Allah Teala ile bir insanın takınacağı tavır, teslimiyet ve rıza olmalıdır. Allah Teala ne takdir etmişse, takdire karşı teslimiyet gösterecek ve başına gelen her şeye razı olacak. Kayıtsız, şartsız itaat edecek hak ile olan <gülüyor> münasebetlerinde, halk ile olan münasebetlerinde ise af ve seha gösterecek. Yani insanlarla ...bir affedici olacak... ...iki cömert olacak... ...bir insanın insanlara karşı da... ...tatkınması gereken... ...tutum ve davranış... ...bu olmalıdır diyor... İbrahim ...İsmail Hakkı Hazretleri değerli kardeşlerim... ...yine... ...burada bir başka... ...hadis-i şerifi paylaşmamız gerekirse... ...peygamberimizle ilgili... câb bin Abdullah... ...radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif... ...bir gün diyor... Bir savaştan hep birlikte Peygamberimiz ve ordu dönerken Peygamberimiz Çöl sıcağında sıcak bir günde Hani bilirsiniz orada sıcaklık böyle Bizdeki bir 35-40 derecedir 50 derece 55 derece sıcak Bu sıcakta ordu bir yaz günü giderken Bir vadide Biraz mola verecek bir yol, yer buluyorlar Bir ağacın altında da Peygamberimiz ile istirahati yapıyor. Öğlen vakti kılıcını da ağacın üzerine asmış duruyor. Tüm sahabeler kendi hallerinde o esnada Kavras bin Haris diye birisi müşriklerden birisi Müslüman ordusunun istirahat halinde olduğunu görünce orduya deyim yerinde ise dalanıyor. Tam Peygamberimizin bir ağacın kenarında altında istirahat halinde olduğunu görünce heyecanla geliyor ve ağaçta bulunan kılıcı alıyor altında yatan peygamberimiz kılıcı alıyor tam kılıcı kınından çekmişken o sese peygamberimiz birden uyanıyor uyanıp kalkınca elinde kılıç karşısında peygamberimiz artık öyle seviniyor ki dünyanın en önemli anı elime geçti diye seviniyor ve diyor ki artık öldürecek ama öldürmeden önce her filmlerde de seyrederiz ya birden böyle birisini direkt öldürmezler. Öldürürken son bir böyle vurucu bir cümle söyleyecek ki o cümleyle beyne tesir etmiş olsun. İşte bu kavras da peygamberimize kılıc elinde karşısında peygamberimiz korkuyor musun diyor ve diyor ki Söyle bakayım şimdi beni elimde Seni elimden kim kurtaracak Dediğinde Dediğinde peygamberimiz Allah diyor Hani bir e, naatta da bu Çok e, zikredilir bu hadistir işte o Seni kim elimden kurtaracak Dediğinde Allah diyor peygamberimiz Ama peygamberimizin O işten Allah deyişiyle O karşıdaki müşrik Birden irkiliyor Ve o esnada elindeki kılıç yere düşüyor Kılıç titreyip yere düşünce peygamberimiz de yerde olduğu için o anda mübarek elini uzatıp hemen kılıcı alıyor. Ve karşısındaki kavrasa tutup diyor ki peki şimdi seni kim elinden kurtaracak? Bir, bir nevi ile tabi o hayattan tüm ümidini kesmiş. Peygamberimizden ne talebinde bunu biliyor musunuz? Diyor ki peygamberimize iyi cezalandırıcı ol. Yani artık dönüş imkanı falan yok Her hareket ölecekler ölecek zannediyor ama Beni çok acıtmadan öldür Yani çok işkence çektirme Alıp delik değişik etme pozisyonda olma İyi cezalandır diyor İsteği bu Peygamberimiz ne yapıyor Ona diyor ki Müslüman ol İslam'a davet ediyor Hayır diyor ben kesinlikle Müslüman olmam İslam'a girmeyi reddediyor Peygamberimizin tabii hem öldürmeyip hem İslam'a götür dediğini duyunca Bak diyor ya Muhammed Aleyhisselam Sana iki şeyi söz verebilirim Birincisi eğer beni şimdi bırakırsan Hayatın boyu asla seninle savaşmayacağına söz veririm İki senle savaşan hiç kimseye de yardımcı olmayacağına söz veririm Dini kabul etmem ama Bir tek buna söz veririm dediğinde Peygamberimiz onun bu iki sözü karşılığında serbest bırakılıyor. tabi bu Gavras da Gavras'ta daha sonra oradan serbest bırakılıp kendi toplumuna serbestçe gidiyor olunca büyük bir heyecan içinde diyor ki ben insanların en hayırlısının yanından geldim şaşıyorlar nasıl olur kim bu insanların hayırlısı Muhammed nasıl olur sen yoksa sen de mi ona iman ettin vesaire dedi aleyhisselam ve diyor ki hayır Ben hiç ona iman etmiş falan değilim Ama başından böyle bir olay geçti Elinde imkan olduğu halde Ben kendisini öldürecekken O beni öldürme imkanı elde etti Ama beni serbest bıraktı Bu sözüm karşılığında diye Gerçekten de canını o gün kurtarmış oluyor Neden bahsediyoruz? Affetmeden Neden bahsediyoruz? Seni öldürmeye çalışan insana affetmekten Öyle sıradan benim yoluma arabasını koydu. Sıradan beni bir taciz etti diye basit bir hadisedir. Canına kasteden insanları affetmekten. Hatta kimler affetmeli ki? Hangi canına kastedenlere affetmedi peygamberimiz? Bir gün yine Hayber Fethi sonrası bir kadın, Yahudi bir kadın peygamberimizi öldürmeye karar vermiş. Gidiyorlar ki kadın bir yemek pişirilmiş ...koyun etinin içerisine öldürmeye karar verdiği için de zehir koymuş. Ve peygamberimiz, ashabı o koyundan yiyecekler. Hepsi zehirlenecek. Tabi o yemeğin içerisine zehir konunca hep beraber peygamberimiz ashabı oturuyorlar. Yemek yiyecekler. Bişr bin isimli sahabe. Peygamberimiz daha almadan az önce davranmış ki bir lokma alıyor. Ardından da peygamberimiz bir lokma alıyor. Zehirleyip ölecekler. Tam erip, alıp ağzına götürmek üzereyken birden peygamberimize vahiy ediliyor. Zehir olduğu. O, o anda peygamberimiz o elindeki lokmayı bırakıyor ve yanındaki sahabelerin hepsine diyor ki sakın ha bırakın. Hiçbiriniz yemeyin. Hiçbiriniz yemeyin. Elinizi çekin yemeyin. Çünkü bu zehirli tabi peygamberimize vahiy ile bildirildiğinden dolayı Sonra kadını çağırıyorlar Soruyorlar ne yaptı nedir bu diye Diyor ki evet ben zehir koydum içine Tabi e, Kadına sorguya çektiklerinde Kendini savunarak da şöyle diyor Diyor ki ben dedim ki Eğer kralsa ölür Kurtuluruz Yok eğer peygamberse Gerçekten Allah kendisine vahyeder Kendi kurtulur Seni de böylece sınamış oldum diyor bir nevi ve gerçekten peygamber olduğu için Allah vahyetmiş Ve e, onu yemekten Hepsi sahabesiyle birlikte çekiliyor Sahabeler Ya Resulallah bu size kastetti Bunu öldürelim İsrar etmelerine rağmen Peygamberimiz o kadını serbest bırakıyor Niye? Çünkü işin içinde Nefes var Cana kastetme var Ama ne oluyor? Burayı da es geçmeyelim Bu sahabe bir bin bera Rivayete göre bir yıl sonra vefat ediyor Aldığı ilaç e, zehir muhtemelen etkisini o kadar süre sonra gösterdi Ve <gülüyor> vefat edince bu Bişir <gülüyor> Allah anh'ın akrabaları peygamberimize geliyor Ya Resulallah diyorlar biz kısas istiyoruz Kısas tabi adalettir Hakkın uygulanmasıdır ve e, kısas hakkını yerine getiriyorlar ama peygamberimiz affettiği halde bu da adaletin başka bir tahakkuku değerli kardeşlerim. aftan bahsediyoruz dedik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Estaidu billahi ve ceza'u seyyi'etin seyyetun misluha. Fe men afa ve asliha fe ecruhu Buyuruyor ki Allah kötülüğün karşılığı ancak onun kadar kötülüktür. Kim affeder ...durumu düzeltirse de sevabı Allah'a aittir. Yani bir insan eğer intikam alacaksa da alacağı intikam ancak misliyle olmalıdır. Sana küçük bir kötülük yapana ben intikam alıyorum diye aşırı bir karşılığında zarar vermektir, haksızlıktır. İntikam yani kısas nedir? Eşit olmalıdır verilen ceza kadardır aşırıya gidilmemelidir ne zaman suç işleyen insana karşılığında da böyledir ama diyor Allah affedilen işte affedenin durum sevabı ise diyor tabii ki Allah'a aittir yani bu kadar çok değerli bir iştir ki onu Allah Teala kendisi bizzat ceza mükafatlandıracak diye değerli kardeşlerim peygamberimizin affından bahsederken bir misali daha paylaşalım. Enes Malik'in rivayet ettiği hadis-i şerifte bir bedevi peygamberimizin yanına geliyor. Öyle kaba saba bir adam. Müslüman ama bedevi kaba saba. Peygamberimizin üzerinde hırkası var. Hırkasının da kenarında ipi, ipini çekiyor. İpini çekerek peygamberimize muhatap oluyor. Tabi o il, mübarek e, boğazında da İz yapmış ensesinde Burayı murat diyor Ve diyor ki ya Muhammed Ben sana babanın Aleyhisselam ben sana babanın malından istemiyorum Allah'ın malından ne varsa Bana da ver Hani e, Beytülmal'de Ümmete ait olan mallardan Senin e, kontrolünün altında bulunan Ben diyor senin babanın malını da istemiyorum Ya Allah'ın malından Diyor e, iki deve ile de gelmiş İki deveme yük ver Tabi peygamberimiz de e, bu kötü muamele karşılığında... ...yine etrafta eshaplar bozuluyorlar, kızıyorlar. Bu bedeviye hakkını e, vermeye çalışıyorlar. Yani bu bedeviye haddini bildirmeye çalışıyorlar. Peygamberimiz hiç onlara müsaade etmiyor. Ve diyor ki... E, ...tamam da diyor önce sen benim şu e, boynumu iz yaptın. Önce onu söyle bakayım. Ben e, senden kısa salmam lazım... Diyediğinde Bedevi diyor ki yok diyor sen diyor kötülüğe kötülükle karşılık vermezsin. Yani kötülüğe kötülükle karşılık eşitle de verilir dedi ayet yerime kerime ama kötülüğe kötülükle de karşılık vermek doğru değil. Ve Peygamberimiz Bedevi'nin bu sözü karşılığında tebessüm ediyor ve o Bedevi'yi iki diyor ki işte birine arpa diğerine de hurma yükleyin ve ona da kendisine kaba muamele etmiş böyle hesap sorulcasına gelmiş konuşmuş ve hatta mübarek vücuduna zarar vermiş bir adama tebessüm ediyor sadece ama burada şunu da görüyoruz ki her sözünde olduğu gibi burada da e, yaptığını tamamen hoş karşılanmış çok iyi yaptın der gibi de söylemiyor bir eğitim <gülüyor> metodu olduğunu görüyoruz Bunu yaptığının da yanlış olduğunu da İhsas etmiş oluyor peygamberimiz Değerli kardeşlerim Yine peygamberimiz Eshabına diyor ki Siz hiç Ebu Damdam gibi de mi olamazsınız Sahabeler Böyle bir ismi hiç duymamışlar Ya Resul'a kim bu Ebu Damdam dediklerinde Diyor ki o Ebu Damdam Sizden önceki Milletlerde yaşayan bir adamdı Böyle bir özelliği vardı Derdi ki bana hakaret eden dil uzatarak gıybetimi yapan her kimse hepsine hakkım helal olsun derdi. Böyle yiğit bir adamdı. Siz bunun gibi de olamaz mısınız? diyor Peygamberimiz. Burada da fiziki müdahalenin dışında sözlü yöne de hakka tecavüz edilen günah olan, kul hakkı olan gıybet vesaire tür hakları da aslında affetmenin affetmenin hoş bir davranış olduğunu değerli kardeşlerim görmüş oluyoruz yine biliyoruz ki bir müslümanın yapmayacağı kötülüklerden birisi kin tutmaktır affetmek de karşılığı kötülük olarak kin tutmadır yönlerinden birisi, birisi başka özellikleri vardır ama birisi kin tutmaktır ve buyuruyor ki iman ile kin bir arada bulunmaz bir Müslüman hiçbir zaman için kin tutucu bir insan olmamalıdır ki Hazreti Ebu Bekir'den de ve Kur'an-ı Kerim'de meşhur olduğu üzere biliyorsunuz Hazreti Ayşe Validemizin yaşadığı bir ifk hadisesi, iftira hadisesi var hani bir savaşa gitmişlerdi savaş dönüşü tüm eshab toplandı döndüler dönüş esnasında giderlerken bir tane sahabe de Hazreti Ayşe validemiz de bir devenin üzerindeydi ki oyun devenin üzerinde bayanlarında binebileceği özel bir düzenek kurulmuştu. İşte Hazreti Ayşe yol tüm ordu kalkmış dönüp girerken ziynet eşyalarını düşürmüş onların peşinde onları ararken gecikmiş. Bu sahabelerden de Ordu içerisindeki en son kalanını toplamakla görevli kişi Hazreti Ayşe'nin kaldığını görünce Kadın milleti eşya peşinde Hazreti Ayşe validemiz de olsa Nihayetinde orada e, o e, ziynet eşyasını ararken geciktiği için O sahabede Hazreti Ayşe'yi deven üzerine bindirip getiriyor Tabi kim olduğunu bile bilmiyor Nihayetinde geliyorlar ama bunlar biraz gruptan gecikmişler. O zaman münafıklar büyük bir iftira kampanyası başlatıyorlar. İşte Hz. Ayşe geç geldi bir erkekle beraberdi vesaire diye iftira atılıyor ki bu gerçekten ilk hadisesi olarak bilinir ki Müslümanlar açısından yararlayıcı olmuştur. Yeni ayet-i kerime nazil oluncaya kadar da Müslümanlar bu olayla ilgili bir şey söyleyemiyorlar Evet bunun yanlış olduğunu Hepsi biliyor, düşünüyor, inanıyor Ama susuyorlar Allah Teala da Bunları daha sonra bu iftiraya inananların hepsini azarlıyor e, Diyor ki Size demeniz gerekmez miydi ki Nur Suresindeki Ki Nur suresinin ilk ayetleri Tamamen bunu anlatır e, Siz bunu duyduğunuz an Bu asla mümkün değildir demeniz gerekmez miydi yani duyduğunuz anda reddedik hayır efendim olamaz böyle bir şey diyecektiniz Kim Müslümanların da özelliği budur bir kardeşi hakkında kötü bir söz söylendiği zaman onu savunmasıdır yok böyle bir şey bu yapmaz ha birisi birisi hakkında iftira atacak olumsuz bir şey söyleyecek ya ciddi mi öyle mi diyerek o süze sahip çıkmak çanak tutmak değil Önce onun müdafasını yapması gerekir. İşte Allah Hz. Ayşe'ye yapılan iftiraya çanak tutan seyirci kalanları da ayet-i azar diyor. İşte değerli kardeşlerim o zamanki iftira korusu içerisine misbah diye bir zat var o da katılıyor. Misbah fakir bir sahabe iyi bir insan. <gülüyor> Hz. Ebu Bekir Efendimizin de akrabası ona yardımda bulunuyor tabi babadır Hz. Ebubekir de kızına yapılan iftirayı o da duyuyor üzülüyor da elinden de bir şey gelmiyor ne zaman ki bu misbah kendisini sürekli yardımla beslediği desteklediği akrabası misbahın da bu koroya alkış tuttuğunu çanak tuttuğunu onlar gibi inandığını görünce Hz. Ebubekir sinirleniyor kendi kendine imin ediyor. Bir daha diyor ona hiçbir şey vermeyeceğim. Kendi kendine yardım yapmaktan vazgeçiyor. Yani gidip intikam alacağım, döveceğim, söyleyeceğim değil. Ya bundan sonra yardım etmeyeceğim diye kendi kendine karar alıyor. İşte o zaman ayet şerıman azırlıyor. Ala tuhibuna en yaqfir <gülüyor> Allahu lekiim. Ül yafu ül yasfahu. Ala tuhibuna en yaqfir Allahu lekiim. O mümin kimselere söyle ki diyor ayet-i kerimede affetsinler vazgeçsinler Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz istemez misiniz bundan hoşlanmaz mısınız bu ayeti duyunca ki Hazreti Ebu Bekir hakkında nazil olduğu için Allah'ın affı var bundan vazgeçmesi karşılığında tabii ki ya Resulallah, elbette diyor ve bu hatasından vazgeçiyor değerli kardeşlerim yani kızına iftira atan yani bunu belki anlatması çok çok kolay çok kolay şimdi bir hoca anlatırlar hoca efendinin birisi çıkmış hutbede vaaz veriyor kürsüde kıyamet alametinden bahsediyor ama gayet şenşakrak kıyamet anlatıyor ama yaşamadığı için umurunda değil arkadaki dinleyen dervişlerden birisi de kıpkırmızı renkten renge giriyor Yanındaki nerede dürtülü hayrola hacım hayrola bir şeyil mi var? Hasta mı oldun diye halbuki derviş o kadar çok müteessir olmuş ki anlatılanlardan kıyameti bizzat yaşıyor. Yaşıyorcasına ama anlatmak anlatana durumu umrunda değil. Onun için de bunları böyle konuşuyoruz ama düşünün ki en yakınınızdaki bir insana iftira atılacak ve siz iftira atan kişiyi de destekliyor olacaksınız. Vaz iç, destekten vazgeçtiğiniz takdirde işte Allah Teala'dan bu ayet görünce de Hazreti Ebu Bekir'in yaptığı gibi yardıma devam edeceksiniz. Bu gerçekten kolay bir iş değil. Ama Allah bu halde bile affedici olmak vazgeçmenin öneminden bahsedildi değerli kardeşlerim. Peki tarihte başka kimler mi affetti? Hazreti Yusuf kardeşlerini Yusuf suresinde anlatıldığı gibi kendisinden kurtulmak için kendisini kuyuya atıp e, son kendisinin e, kurtlar yedi diye ölümüne canına kasteden insanları gün geçiyor. Mısır'a sultan olduğu zaman, eline imkanlar geçtiği zaman Allah sizi affetsin diyerek hepsini affediyor. Ben sizi artık tanımıyorum. Siz bana zamanında kötülük yaptınız. Bundan sonra ben de sizde kötülük yapmasam bile Küsün bile demiyor. Onlara en iyi muamelede bulunuyor Yine son bir e, misalle Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz bilirsiniz ki Mekke'de e, Peygamber olarak Görevlendirildi Zulme, işkenceye Ambargoya Her türlü kötülüğe maruz kaldı Her türlü işkenceyi Kötü muameleyi yaptılar Kendisi ve ashabına Gün geldi Mekke'yi fethetti. Muzaffer komutan olarak Mekke'ye girdiği halde e, o gün kendisine hayatında en büyük kötülükleri yapmış olan herkese ne dedi? Yusuf'un kardeşlerine dediğini. entum tulaga hepiniz serbestsiniz dedi. Ve hepsini de o gün serbest bıraktı değerli kardeşlerim. Dolayısıyla da Affetmek bu açıdan çok çok önemlidir ama şunu da unutmayalım ki Sadi Shirazi diyor ki zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür. Zalim insanlara e, bu kişisel e, aftan bahsediyor bir insanın e, kendi şahsı ile ilgili hesaplardan ama bir halkına zulmeden insanlara, topluma zulmeden insanlara böyle affet davranmak ise o zaman zulüm getirir kime? O zulme uğramış mazlum insanların hakkının gasp edilmesi olur bu tabi ki bahsettiğimiz affın dışındadır yine peygamberimizin sözünü söylemeden önce affetmek değerli kardeşlerim cömert olmak demektir infak etmek demektir çünkü affet bir hakkınız olduğu zaman bir alacağınız hakkınız var Ondan vazgeçtiniz Bu bir infak sadaka Mertebesinde yapılan bir iştir Aynı zamanda Affetmek bir merhametin Tecellisidir Merhametli şefkatli olmanın Bir tecellisidir Bu özellik kendinde bulunan insan Affedebilir Bir de affetmek Nefsi ayaklar altına Alabilmektir Kendinden vazgeçebilen Nefsini hiç sayabilen insan ancak affeder Yoksa affetmek Diğer başka hasletler gibi Sıradan yapılabilecek Bir haslet değildir Bir insana camiye git dersin gider Şunu yani oruç tut dersin tutar Her şeyi yapar ama affetmek Öyle büyük bir yüktür ki Bu ancak Nefis ayaklar altına Alındığı zaman gerçekleşir Değerli kardeşlerim Son hadis-i şerifimizde de <gülüyor> Sohbetimizi kapatalım. Aleyhisselatu vesselam efendimiz buyuruyor ki: Affetmek zaferin zekatıdır. Bir insanın muzaffer olduğu an Allah Teala kendisini nimetlerle donattığı zaman buna şükür olarak yapacağı, galip geldiği zaman en önemli şükür affedici olmasıdır. Veselamün aleykümüsselam ve elhamdülillahi rabbil alamin.